Türk halk kültürünün, Anadolu müziğinin ve gösterim sanatının son dönemdeki en eşsiz değerlerinden biridir. Tambura, çöğür ve curanın sevdayla harmanlanmasından oluşan Yaren'i, çilekeş ama bir o kadar da bilge Anadolu kadınının katıksız sesi olan umman ninesi ve Ege müziği denince akla gelen ilk isimdir. Ey benim umudumun gandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bayırdan aşırmadığım Dilden gönülden düşürmediğim Türküyle yürüttüğüm Duayla büyüttüğüm Gardan kıştan kayırdığım bazlamayınan gözlemeyle doyurduğum Tarlada toprağım Ağaçta yaprağım Elimin asası Gönlümün tasası Ellerin yakışığı Kızların aşığı Çorbamın gaşiye bir denem yavrum benim. Türk dinleyicisi onu şık takım elbisesi ve yeleği kolunda tespihi sazının altında bacağına serili mendili ayağında çizmesiyle Ege yöresinden derlediği türküleri ama ille de ninenin mektuplarıyla tanıdı Aman bizim köyün çobanı Mustafa Ali koyunlar kuzular gıdı gari. garı bir de geçenlerde ıraz kızın gına gecesinde kadınlar toplandılar Çengiler çalgılar başladılar çalıp çığırışmaya, oynamaya. Tam sıra Çoban Mustafa Ali'nin karısı Aşe'ye geldiydi. Oynayacağım diye kalkıverdiydi. Çengiler de susu susuvermezsin. Mi? Tiyatral yeteneği, eşsiz yöresel icra tekniği ve vokal yorumuyla Türk halk müziğinde bir ekoldür özel gönlüm. Mutluluğa, güzelliğe, dostluğa, kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye. Ege Bölgesi ve özellikle Denizli Yöresi müziğini büyük bir ustalık ve incelikle icra etmiş bir yarendir. Karabaş Oyunumu güde güde As subay olan babasının görevi gereği bulundukları Erzincan'ın Tercan ilçesinde 5 Şubat 1940'ta dünyaya gelir. Ailesi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesindendir. Ünlü halk ozanı Davut Sulari'nin olan babası Ahmet Gönlüm, annesi Zekiye Hanım ve kardeşleriyle birlikte Denizli, Afyon ve Kütahya'da geçer çocukluğu. Müzikle tanışması da Kütahya'da yaşadıkları dönemde gerçekleşir. Babasının hediyesi olan ve yaşamının sonuna kadar elinden düşürmediği ağız harmonikası ilk enstrümanıdır. Denizli'de ortaokulda okurken müzik öğretmeninin teşvikiyle önce mandolin sonra keman çalmaya başlar. Gönlümün gerçek aşkı olan bağlamayla tanışması ise lise öğrenimi sırasında gerçekleşir.